Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Gönüllerin terbiyesi, Bu bölümde insanın terbiye edilerek nefsi emmareden nefsi levvameye, Buradan da nefsi mülhime ve nefsi mutmainneye geçişinin nasıl mümkün olduğu anlatılacak. Talibin erici hitabına muhatap olabilmesi, diğer ifadeyle hak Ala'nın huzuruna çağrılmaya layık olması için lazım olan kabiliyetin kazandırılması açıklanacaktır. Her şeyden evvel bu halin şeriat, tarikat ve hakikat terbiyesiyle mümkün olduğunu belirtelim. Şeriat, ilahi emir ve yasaklarla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Tarikat, züht ve takvadır. Şeriatın emri olan, farz, vacip ve hoş gördüğü iyiliklerin yanında nefse zor gelen fiillerin ifa edilmesidir. Hakikatse, gönlün masivadan temizlenmesiyle hakte alanın bilinmesi, bunun müşahede edilmesi ve ona şahitlik etmektir. İnsan oğlu nefs sahibidir. Bu nefsin dört mertebesi vardır: kötülüğü emredip isteyen nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime ve nefsi mutmainne. Bu nefslerin mertebeleri daha fazla veya az olabilir mi? Kimisine göre daha fazla olabilir. Ama kimisi de bu mertebeler üçtür der. Bu mertebelerin dört olduğu kanaatindeyim. Zira ruhlar aleminde ruhlar dört sınıfa ayrılmıştır. Bu sebeple cisim ve beden alemi olan dünyada da nefislerin dört mertebe üzerine olmaları gerekir daha fazla veya eksik olmaz. Yine de doğrusunu Allah Celle Celalihu bilir. Kitabın başında söylendiği gibi, nefsi emmare mertebesinde olanlar, kötü ahlak sahibidir. Bu mertebedeki nefsin üzeri örtülü olduğundan, zahir ehli bunu görmez. O insanoğlunun damarlarında gezer. Nitekim Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan insan oğlunun damarlarında kan gibi dolaşır. Bu dolaşıma mani olmak ve damarları daraltmaksa ancak açlık ve susuzlukla mümkündür. Böyle olduğu için şeytan da nefsi emmare gibi hissedilmez. Yaptıklarıyla anlaşılır. Nefsi emmare şeytan gibi hep günah isyan ve kötülüklere iter. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu Yusuf Suresi 53. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. ''Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefs aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' Nefsi emmare kimi zaman Müslüman olur ama münafıklığı da elden bırakmaz. Kimse onu esir alamaz. Sıkır riyazet ve mücahide ile zapt edilebilir. Bu sebeple nefsi emmare köpeğindir. Aç bırak ki sana itaat etsin denilmiştir. Acem erenleri bu istikamette nefsi emmareyi Riyazet zindanında tutarsan esirin olur. Aksi takdirde, sen onun esiri olursun der. Hakkı arzulayan kişinin, hep riyazet ve perhiz üzre yaşaması gerekir. Böyle olmalı ki, nefsi emmarenin hile ve aldatmalarından kurtulup, emin olabilirsin. Evet, nefsi emmare, devamlı aciz ve zayıf bırakılmalıdır. Bu da, ancak açlık ve susuzlukla mümkündür. Ne kadar zayıflarsa, O kadar yumuşar, düşkünleşir. Ama unutma, Yalancı biridir o. Aç bir kurt gibi fırsat gözetir. Kurt hiçbir zaman, Öylesine sürüye dalmaz. Bir sipere saklanır, Koyun yakınına geldi mi, Yerinden fırlayıp, Boynuna sıkıca yapışır. Öylece boğup yer. Acem erenleri, kötü oylu nefsinin pusuda oturup beklediğinden gafil olma. Değilse, her an bir tuzağına düşüp helak olursun der. Ey aziz! Yüzünü kötülüğe çevirip giden bu nefsi, döndürmek gerekir. Emmâreden levvâmeye, mülhimeden mutmainneye erinceye kadar, gayret sürdürülmeli. Nefsi mutmainneye varıldığında, Nefsten emin olunabilir Peki Mücahede ve riyazet nedir Bu nasıl yapılır Allah dostları olan meşayih Soruya şöyle cevap verir Mücahede Bedenle savaşmak noktasında Gayrettir Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Ve mürşidi kamilin Rızası kazanılarak Bedene hakim olunur ancak asıl riyaset yemek ve uykuyu terk etmektir. Kişi yemek ve uykuyu terk ettiğinde bütün fiilleri Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına uygun hale gelir.